Yeah. Köszönöm! Merhaba Kainat, bugün 10 Temmuz Salı, yıl 2012, ay 7, gün 192, hızır 66 1433 Hicri Şaban 20, 1428 Rumi Haziran 27 Dünya Hukuk Günü Günün Tarihi 92 yıl önce bugün 10 Temmuz 1920'de Urfa'nın Birecik ilçesi düşman işgalinden kurtuldu. Saatli marif takvimleri Bireciklerin Kurtuluş Bayramı'nı tebrik eder. 141 yıl önce bugün 10 Temmuz 1871'de Geçmiş Zaman Peşinde adlı 15 ciltlik yapıtın baş yapıtın yazarı Fransız romancı Marcel Proust doğmuştu. 50 yıl önce bugün 10 Temmuz 1962'de Birleşik Amerika kıtalar arası haberleşme bağlantısını sağlamak amacıyla Telstar uydusunu uzaya fırlattı. Yemek listesi gün 192, Ali Nazik kebabı, zeytinyağlı çalı fasulyesi, çoban salatası ve meyve. Büyük saatte marif takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo Bursi 949, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başta da haftanın ikinci Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Ömer Madra, Tom Bil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı YouTube'un Bloody, Bloody Sunday, Sunday Bloody Sunday adlı parçasıyla yaptık. Çünkü 1921'de 10 Temmuz'da bugün. Kanlı Pazar diye adlandırılan Belfast'ta İrlanda'da 16 kişinin ölümü 161 evin yıkılmasıyla Sonuçlanan isyanlar Ve silahlı çatışmalar Kuzey İrlanda'da Belfast'ta Olmuştu Unutulmayan günlerinden biri insanlık tarihinin İrlanda meselesinde İngiltere'nin büyük probleminde Kısmi bir çözüme Gidilmeden önceki Feci durumlara bir gönderme Ama gene de Bugün çok daha iyi bir durumda Olduğunu söylemek mümkün Hatta kraliçenin makinesine El, sıkıştığına, el dair. sıkıştığına dair O bir zamanların teröristi e, Fotoğrafları da gördüktü Mesafe alındı evet, Bugün bir başka Ama daha var Tarihte bugün 1925'te Meher Baba 44 yıllık Sessizliğine başlamış. Sessizlik yani bugün de e, onun doğum günüyle ilgili olarak bugün sessizlik günü de bazı Meher Baba'nın takipçileri, müridleri tarafından hala anılıyor. Evet, 1894 yılında doğan Meher Baba 1921 yılında ilk öğrencilerini toplayarak avatarlık misyonuna başlamış. Dört yıl sonra sessizlik Gözlemlemeye girişerek 30 yıl e, süren sessizlik döneminde iletişimi sadece alfabe tahtası üzerinde Yalnızca harfleri göstererek Ve el kol hareketleriyle sağlamış İşte bu alfabet Pardon Alfabeyi gösterdiği ve el kol hareketleri yaptığı Yaparak anlattığı şeylerden e, Alttafonda da dinlediğiniz Don't worry be happy Motosunun da dahil olduğu Aynı zamanda The Who grubunun e, Baba O'Reilly adlı şarkısının da İçerisinde ha, bulunduğu mi? O da öyle miymiş <gülüyor> onu da çalış İçerisinde bulunduğu e, şarkılar da yaratılmış e, Böyle ilginç Fakat bizim ülkemizde pek tanınmayan Sessizlikle e, Alakalı olduğu için belki de pek fazla Tanınmayan bir karakter olmuştu Meher Baba Meher Baba da isim, ismi de e, Müritleri tarafından takılmış Meher e, Baba Şefkatli Baba manasına demiş. Evet e, Polis Akademi e, sloganı da şey miymiş Mutlu ol dert etme Evet Peki şey Polis Akademisi'nin yeni başkanının özlü sözlerinden biri de Türklerin konuşmayı değil Dövüşü sevdiklerine ilişkin de hatırladım kadarıyla İşte belki de bu yüzden ülkemizde pek fazla tanınmayan bir karakterdir <gülüyor> Meher Baba Meher Baba belki de öyle olabilir Peki bugün bir de Telstar Dünyanın ilk yetişim uydu aracı da yörüngeye sokulmuştu. Bu da bir gerçek anlamda bir çağ atlama anlamına gelebiliyordu. Yani uzaydan iletişimin sağlanması ilk defa gerçekleşti 1962'de. Belki onun da parçasını daha sonra çalma fırsatımız olacak. Bir de 1966'da bugün <gülüyor> affedersiniz. Chicago Özgürlük Hareketi, Martin Luther King Jr.'ın Chicago'da bir gösteride başlatılmış... Illinois'de 60 bin insan Dr. King'in konuşmasını dinlemeye... ...aynı zamanda da Mahalia Jackson, Stevie Wonder ve Peter Paul ve Mary'nin de... ...şarkılarına, müziklerine kulak vermeye gelmişler... ...1966'da da böyle bir özgürlük günü var... ...peki, şimdi... Bakalım neler var dünyada neler olup neler bittiğine. Bakalım hava ve su meseleleri hat safhada e, önem taşıyor. İklim değişikliğinin bütün belirtileri dünyanın dört bir tarafında görülmekte. Aşırı bir şekilde görünmekte. Yani e, normalin, normalin çok da üstünde o tanımlamanın çok da üstünde e, iklim olayları yaşanmakta. E, Amerika kıtasından sürekli E, aşırı sıcaklar haberini veriyorduk. Bu sefer e, soğuklar, dondurucu soğuklar haberi gelmekte. Şili'de e, yetkililer e, donarak ölen e, insanlar olduğunu belirtiyor. Şili'nin başkenti Santiago'da yaklaşık 12 bin e, civarında insan e, insan evsüz oldu Santiago'da. E, Devlet başkanı Sebastián Piñera da sokakta yaşadığını düşündüğümüz kişilerin sağladığımız barınaklar ulaşmasına yardımcı olun çağrısında bulunmuş. E, ani ve olağanüstü soğuklar 2010 senesinde e, geçtiğimiz senelerde 150, e, geçen sene ise 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur Şili'de. E, şimdi tekrardan başlamış bu aşırı soğuklar. Evet yani Güney Amerika'da tabii gün, Güney Yarı Küre'de olduğu için Şili ve diğer Güney Amerika ülkeleri, e, toprakları Güney Yarı Küre'de orada Kış mevsimi yaşanıyor. Evet, ölü sayısını da vermeyi unuttum. Ee, 16 ve daha yükseleceğinden korkuluyormuş Şili'deki insanların Bu cümleyi herhalde başka konularda da sık sık tekrarlamak zorunda kalacağız. Ee, ölü sayısının ve hasar zarar sayısının miktarının artmasından korkuluyor şeyini. Evet, çok 8 dereceye düşmüş bazı yerler, eksi sıfırın altında. Ama yumuşayacak deniyor. 12.000 kişi yaşıyormuş öyle mi? Evsizler. Evet, sokaklarda evsiz olarak 12.000 kişinin yaşadığına dair haberler var. Evet, geçen senelerde de çok sayıda insan bu şekilde hayatını kaybetmiş. Evet, havadan ve sudan konuşmaya devam edeceğiz. Kuzey Amerika'da, Amerika'nın kuzeyinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle müthiş bir sıcak dalgası. Şimdi azıcık yavaşlamaya yüz tuttu haberleri geliyor ama en az 74 kişinin ölümüne sebep olduğunu hemen söyleyelim. Ve 18'i Chicago'da, 13'ü Maryland'de ve belli başlı Amerika Birleşik Devletleri'nin belli başlı kentlerinde, büyük kentlerinde. Philadelphia'da, Washington'da, St. Louis'te, Indianapolis'te ve Louis, Louisville'de Bütün rekorlar büyük şehirlerde kırılmış. 4500'ün üzerinde kayıtlara geçen rekor var. Ayrıca çok büyük kuraklık durumları ve yağmursuzluk bütün ovalar boyunca ovalar bölgesi denen yerde de Mısır başta olmak üzere temel ürünleri de kurutmakta mahvetmekte olduğu söyleniyor haberlerde. En Son 25 yıldır görülmüş en kötü kuraklığın içindeler herhalde. Şimdi Doğu eyaletlerinde bir rahatlama, hafif bir serinleme görüleceği belirtiliyor. Ama Batı'daki eyaletler kesinlikle potansiyel bir sıcak dalgasıyla Daha bu haftanın içinde bu hafta ilerledikçe meteorologların da bildirdiğine göre büyük yeni sıcak dalgaları da geleceği söyleniyor. Bunun sonucunda olan yangınları da hatırlamak gerekirse Haziran ayının sonunda başlamıştı ve durdurulamamıştı e, insan eliyle. Yağmur eskaza yağan yağmurlar belki de bir şekilde bu yangınların durmasına sebebi ol olabildiğine dair haberler var. Colorado bölgesinde. E, fakat Amerika'nın yaşadığı e, gerçekten... ...rekor düzeyde sıcaklıklarda... ...görülmeye başlıyor. Evet anlatıyorlar... ...yani şimdi yeni son... ...gelen bilgi, istatistiksel bilgi... ...Ulusal Okyanuslar ve Atmosfer... ...İdaresinden, NOAA... ...adı da çok... ...NOAA diye kısaltılan büyük kuruluşundan... ...geliyor... ...20. yüzyılın... E, ...ortalamasının... ...4.5 derece Fahrenheit... ...üstünde bir ortalama olmuş... Ocakla Haziran arasındaki 6 aylık... ...dönemde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii ve Alaska hariç bütün birleşik toprakları üzerinde bakıldığı zaman %56'sı kuraklık resmen kuraklık kategorisine giriyor ki bu korkunç bir şey ve spekülasyonla da daha dün de söylemeye çalışmıştık herhalde daha epey günde bunu tekrarlayacağız spekülatörlerin de devreye girmesiyle Gıda fiyatlarında çok büyük problemler olacağı bir, bir gıda krizi olabileceğinden korkuluyor. Daha önceki kuraklık rekorları da 2003'te varmış yüzde 54.79'una 48 eyalette rastlanmış. Ve 2002'de de yüzde 54 onda 63'lük gene bölge. Şimdi yüzde 56 ile. Küçük gibi görünüyor ama çok önemli bir kuraklık rekoru, yaygınlaşma rekoru var. Ülkenin yeri, topraklarının yarısından fazlasından evet. bahsediliyor. Hatta e, dörtte üçünün de kuraklık olmasa bile su sıkıntısı ve belli kıtlıklar içinde olduğu da söyleniyordu aynı şekilde. Ve Noah'nın başında olan Jane Lupchenko... Ee, ...şeyi de söylemiş... ...yani Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...en azından artık elle tutulur hale... ...geldiği için bu... ...yani kahır yüzünden lütuf derdi bizim eskiler... Ee, ...kötülükten çıkacak... ...belki çok küçük de olsa... ...bir iyi haber... ...o da elle tutulur bir hale geldiği için... ...insanların da kendi bizzat... ...deneyimledikleri için... ...daha fazla sıcak dalgaları... ...daha fazla korkunç yangınlar... ...ve dereço denilen işte... önüne alınamayacak büyük korkunç yıldırımlı, yıldırımlı ırtınayı yani şey gök gürültülü sağnak yaş dedikleri ama bir vurup öbür tarafından çıkıyor ülkenin yani bir devasa ülkenin onlar da Amerikan kamuoyunun riskte çok fazla risk şey, altında olduklarını ve çok daha hızlı ve kesin bir şekilde harekete geçmek gerektiğini göstereceğini umuyorum demiş çok önemli bir şeyler var ve ilginç bir yazıda Defne Vush diye birisi bir radyocu aynı zamanda meslektaşımız Earth Beat radyonun sunucu yapımcılarından biri ve ayrıca da e, ...dünyanın nabzı diye çevirebiliriz... ...bir de meslektaşımız... ...Institute for Policy Studies... ...yani politika araştırmaları... ...institüsünden de... E ...görev alıyor orada da... E e ...çok... ...ilginç şeyler anlatmış... Yani ...130 kilometre saatte... ...giden böyle... ...rüzgarlara... ...eve dönüyordum arabayla diyor... ...Şenandoğ... ...dağlarında birdenbire... Ya bu ne oluyor diye e, endişelendim ve gazı topukladım eve gitmek için yapabileceğim. En yanlış karardı gene de şanslıydım diyor. Fırtınanın üstünden içinden geçip i̇çinden gitmiş geçtim. aslında büyük bir talim oldu. Fakat e, yani açık bir şekilde görülüyor ki küresel ısınma böyle bir şeydi işte ben de görmekteydim diyor. Ve bir muhafazakar bir tahminle şimdi artık ölçmeye başlamışlar iktisatçılar ne kadar bu iklim felaketleri bize mal oluyor diye topluma maliyeti ee, karbonda yüzde karbon emisyonların salımlarında tonu karbonun 25 dolar. Yani bütün tarım üretimini eee e, Fırtına hasarını, sağlık, tabii insanlar, yaralananlar, hastalananlar, falan, hastanelerde, kliniklerde tedavi oluyorlar, dispanserlerde ve su kıtlıkları. Hepsi katıldığı zaman her yıl şu anda artık netleşen, netleşmeye başlayan hesaba göre 250 milyar dolardan bahsediyoruz. Yıllık bu küresel iklim değişikliğinin getirdiği zarar. Ee, yani geçen yıl halbuki sadece 52 milyar dolarlık bir sübvansiyon devlet desteği yapılmış bu fosil yakıt şirketlerine, petrolcülere, kömürcülere filan. Ters bir korelasyon söz konusu. Evet şarkı. tamamen öyle. Şimdi diğer korkunç manzaraları da kısaca değinmemizde fayda var. Amerika'da durum bu şekilde bütün rekorların kırıldı. Rusya'ya biraz da bakalım. Evet Rusya'da e, hafta sonu yaşanan sel olaylarından sonra 171 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiştik. E, Rusya'da bu e, 171 kişinin matemini tuttuğuna dair haberler var. E, Kremlin'de bayraklar yarıya indirilmiş. Televizyonlarda eğlence programlarının yayınlanması yasaklanmış. E, çeşitli eleştiriler de var. Bu eleştirilerden önce ama şeyi de belirtmek gerekir. E, ABD, Gürcistan iki e, eski asımları. Belarus ve Ermenistan'da Rusya'ya yardım hazır olduklarını açıklamışlar. Ülkenin de dört bir tarafından gönüllü yardımlar geliyor. İşte Rebecca Solnit bu konular üzerinde yazan çok değerli bir takip ettiğimiz bir yazar diyor ki felaketlerde insanların medyanın söylediğinin aksine yağmalama işte hemen. yağma bekliyor. insanların birbirlerini vurması kırması filan. Asla öyle bir şey. Yüzde doksanın üzerinde Tam tersi oluyor büyük bir sükûnet içinde insanlar e, özlerinde bulunan dayanışma ruhunu ön plana çıkarıyorlar diyor. Aynı olmuş Russia Today'de hem videolar seyrettim bir iki tane hem de bu konudaki e, e, haberlere baktım. Tam tersine hem Rusya'dan hem de Rusya'nın kendi içinden bir sürü gönüllü, Yardıma koşmuş ve insanlar da korkunç her şeylerini kaybetmiş olmalarına rağmen e, sükunetle hayatlarını yeniden kurmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Yalnız devlete pek güvenmiyorlarmış. Eleştiriler de var. Devlete de, devlete doğrudan yapılan eleştiriler var. Daha doğrusu neden bu kadar çok ölü sayısının yüksek olduğuna dair eleştiriler var. Evet. Krasnodar valisi Alexander Kıtçoğ'un bölgedeki felaketin doğal nedenlerle meydana geldiğini ve büyük bir sürpriz olduğunu iddia etse de Rus basınının farklı düşündüğü söylenmekte Hürriyet gazetesinde. Gazetelerde yer alan haberlerde felaketin yetkililerin insanları doğal afetlerde korunmakta yetersiz kaldığını gösterdiği yorumlarına yer verilmekteymiş. Ama şöyle bir durum var. Facihan'ın bölgede bulunan iki barajdan Su bırakılmasıyla meydana geldiği iddia edilmeli Evet olmuş. böyle bir çok kuvvetli bir söylenti var. Tabi Rusya'da e, Türkiye'den ve bazı başka ülkelerden fazla aşağı kalır yeri de yok bu komplo teorileri. ve Çünkü birçoğunun gerçek olduğunu da biliyoruz. Başta Putin'in gelmesine yol açan işte Moskova'daki 11 Eylül gibi apartmanların bombalanmasında... İkinci Çeçen Savaşı'nı başlatmakta kullanıldığı çok kuvvetli ve yaygın bir iddiadır. Hiçbir zaman tam olarak doğrulanması mümkün şey. değil kanıtlanması ama çok sayıda yayın yapıldı o konuda. Şimdi de büyük turistik şehri kurtarmak için Novorossiyski, bir e, Krimsk, e, asıl büyük felaketin olduğu Krimsk. ...kasabasını feda ettiklerine dair bir... Ortada bir şey... feda durumu var. Evet. Yani 174 kişilik bir ölü sayısından bahsediyoruz. Yani Novorossiysk Limanı çünkü... ...hükümetin ve Transneft şirketine... ...devlet tekeline ait bir yer. Bütün petrol boru hatları falan oradan geçiyor. Aralarında da bir rezervuar var işte... ...dağların içinde Novorossiysk ile Krimsk arasında... Yani tehlikeye düştü mü düşmedi mi kimse bilmiyor Novorossiysk Büyük Limanlı kenti ama bunları yaptılar diyor. Hatta kendi argümanına göre bu kadar ölü sayısının olduğu Seli birkaç dakika içerisinde aniden yükselen sulara bağlıyor. Yani düşünsenize dört evet. dakika içerisinde yedi metrelik bir e, yağıştan bahsediliyor. Evet. Tsunami gibi gelen bir yağıştan bahsediliyor. Belediye başkanı filan Gezdirmiş Olağanüstü hal ilan edilmesiyle Beraber gazetecileri filan da Gelin görün bakın yok açmadık Kapak filan dediyse de Gene de Mesela Moskovalı gazeteci Oleg Kashin Komersant gazetesine Radyosuna pardon gazetede var Ama radyoya verdiği demeçte Konuştuğum hiçbir kişi demiş, bütün bir sürü insanla konuştuğum sel felaketinden kurtulanlar, hiçbiri sadece yağmurlara bağlamıyor. Bunu başka bir şey arıyor insanlar demişler. Zaten Putin de daha önceki bazı felaketler sırasında özellikle Kus denizaltısının batma sırasında pek tatilini bile kesmemiş ve Norveç'ten yardımda da kabul etmediği için Pek çok insan ölmüştü. Bu sefer öyle davranmamış. 2000 yılındaki gibi. Ve gitmiş bölgeye fakat halkla konuşmamış. Dikkatinizi çekerim. Uçak üzerinden mi bakmış? Gökyüzünden, tepeden mi bakmış? Yok orada merkezi bir yere yerleşmiş. Kimse onu görmemiş ama bütün yıkılan her yeri yeniden inşa edeceğiz evleri. Ve herkese de ne kadar tazminat vereceğimiz bellidir falan diye konuşmuş fakat hiç kimseyle konuşmamış bu çamurları be, işte arta kalan bu serden arta korkunç manzarayı temizlemeye çalışan gayretle çalışan insanlarla ve herkes yakınlarını filan e, kaybedenlere fakat onun yerine vali Alexander Kaçev'i göndermiş tamam anlatacağım diye gelmiş vali Putin'in adamı Kaçev Bakın diye söze başlamış. Açmadık demiştir. <gülüyor> Daha bir şey demesine lüzum kalmamış. Bakın derken sana inanmıyoruz diye bağırmış. Böyle bir Gogol hikayelerinde ve oyunlarında görülen bir durum olmuş Nikolay Gogol'un. Ama böyle işte... Artık hiçbir şeye inanmıyorlar demiş Oleg de gazeteci. Yani ister doğal felaketlerden, ister seçimlerden, isterse futboldan bahsetsin. Merkezden gelen hiçbir habere inanılmıyor demiş. Böyle bir inandırma, güvenilir olma sorunu var anladığım kadarıyla. Geçtiğimiz seçimlerde de bu güvenilir olma sorunu nüksetmişti Rusya'da. Gün geçtikçe Artıyor farklı olaylarla beraber. Evet Putin... ...ne kadar sürdürülebilecek... ...bu şekilde demokratik görüntülerle... ...tartışmalı. Fakat en ilginç şeylerden... ...bir tanesi de şeydi... ...kalanlardan biri... ...kurtulanlardan biri mesela şeyi anlatmış... ...Rashat da gördüm... ...yani bir buçuk metre... ...gözümün önünde... E, ...yükseldiğini gördüm diyor suyun... ...bir buçuk metre... E, ...ben böyle... ...bir duvarın üstüne çıkmış... ...kurtarmaya çalışıyordum kendimi diyor bahçe duvarının üstüne ve dua ettim. Sadece dua ettim diyor. Yani bu yerde durur inşallah diye. Yoksa hiçbir şekilde kurtulmama imkan yoktu diyor. Yud <gülüyor> haralan diye birisi. Fakat herkes onun kadar şanslı olmamışlar. Birdenbire gerçekten tsunami gibi bir su duvarı üstlerine gelmiş. Mesela birisi sadece bir perdeye bağırmış. Kurtuluşunu. Basit bir perdeden bahsediyor. Evet. Perdeyi sökmüş ve onun ayaklarına sarıp camı kırarak fırlatmış kendini dışarı. Ondan sonra bütün evi zaten, ev çökmüş suların altında. O oh, yüzerek kurtulmuş. Yani İkinci Dünya Savaşı şeylerinden biri, gazilerinden biri. Moskova'da sel felaketinin faturasını kimlere kesmiş? Yerel yöneticilere tabii. Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov... Krasnodar bölgesinde yaşanan sel felaketindeki can kayıplarının faturasını yerel yöneticilere kesti diyor. Euronews'un haberi. Ee, ve yeterince uğraşı verilmediğini dile getirmişler. Yerel yöneticiler zamanında gerekli uyarıları yapmadılar diye. Ee, Bunu, Türkiye'den de evet. gelen haberler var. Sel demişken. Ee, Samsun'da etkisini gösteren sağanak yarışlar Bu kez de ilçelerde taşkına sebep olmuş. Sağnakye sonrası Salıpazarı ilçesinde iki köprü yıkılmış ve ilçeler arasında en çok etkilenen Salıpazarı olduğuna dair haberler gelmekte. Salı... Ay, evet Aybacık ve Salıpazarı. Baya kasabalarla köylerin bağlantısı kopmuş. İki köprü yıkılmış değil mi? Evet. Evet. Evet. Ee, Salı Pazarı Belediye Başkanı Halil Akgül de köylerde yağan yağmur ilçe merkezlerine, <gülüyor> pardon, ev ve iş yerlerinde baskınlara neden oldu, ee, su baskınlarına neden oldu. Şimdilik köylerle irtibat sağlayamıyoruz. Bu nedenle orada kaç köprünü yıkadığını, can kaybının olup olmadığını henüz bilmiyoruz açıklamasını yapmıştı. Bu da tüyler ürpertici bir açıklama aslında. Yani küçücük bir olay gibi. Hatta birçok gazetede rastlamıyoruz bile biraz araştırarak yani yeşil gazetede ve zamanda Samsun'da ikinci sel durumunu iki inek bir, bir at telefonmuş koordinalamamak bu kadar şey midir zor mudur yani bu tip felaketlerde yani sonuçta cep telefonu ve internetlerinden internet gene kaplı olur üzerinden gitse de. uydu üzerinden giden cep telefonları vardı böyle bir mikro e, ölç ölçeklerde bir ...strateji yapılamaz mı? Ya da yapılması yakın zamanda zorunlu olmaz mı diye düşünüyor insan. Bize bir şey olmaz. Bir kişi ölmüş mi? efendim. Bir şey olmaz diyorsunuz ama... E, ...ikinci sel öyle, felaketinde öyle bir ha, Ben onu evet. görmemiştim. E, Ayvacık'ta 45 kilometre uzaklıktaki... ...Çamalan köyünde... ...Çöken evin altında kalan 3 üç üç kişi yaralı olarak kurtulmuş. Yaralılardan Mesut Zengin ise 65 yaşında... ...hayatını hastaneye kaldırılırken kaybetmiş... Ee, sel felaketi de e, ikinci aşamasında e, bir kişinin canına mal olmuş yine Samsun'da. Öbürü de öbüründe 12 kişi ölümle sonuçlanmıştı toplamda ve e, Toki işte Bodrum mesesi onları epey konuştuk evet. ama böyle son iki çok büyük ama iki küçücük notla bu yarım saati bitirelim bir tanesi. Iklim değişikliğinin korkunç kardeşi ikizi denilen okyanusların asitlenmesi olayı ki bütün canlı hayatının dokusu hayatın dokusunu koparması gibi bir ufak tehlikesi var. Ee, onun bütün insanların e, bilim insanların beklemediği kadar yüksek, büyük bir hızla asitlenmeye devam ettiğini söylemişler. Science dergisinde de. Yayınlanan yeni bir araştırma var Martta ve Mercanlara Mercan kayalıklarına en büyük rifleri en büyük tehlikeyi getiriyor osteoporoz diyor kemik erimesine benzetiyorlar bunu çünkü başta midyeler olmak üzere kabuklu hayvanlar kabuklarını üretemiyorlar o zaman her şey karma karışık oluyor. Ve mesela clownfish denilen palyaço balıkları e, koku alma duygularını kaybettikleri için doğrudan doğruya daha büyük balıkların ağızlarına doğru yüzmeye başlıyorlarmış. Yani, hakikaten trajedinin büyüğü. Yani hem turizm açısından büyük felaket olduğu söyleniyor. Hem tsunamilere karşı koruyan mercan kayalıkları ortadan kalkacak. Deniz şeyi de ürünleri de pek çok insanın temel besin kaynağı o da ortadan kalkacak ve en önemlisi de tabii karbon emisyonlarını salımlarını emen denizler artık bunu yapamıyor ve böylece hayat bitmeye yüz tutuyor diye de bir haber var maalesef bu şekilde devam ediyor bunları da söyledikten sonra Türkiye'den de şey de söyleyelim anayasa mahkemesi kontrolsüz hidroelektrik santrali HES yapımlarına olanak veren yasanın iptali için açtığı davayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı davayı karara bağlamış ve reddetmiş itirazı böylelikle artık yeryüzü cennetlerinde HES inşaatları bütün gücüyle süreceğe benziyor bu da hukukun şeyi Evet ile doğayı katletme kararı diye verilmiş doz buçuktan sonra bu konulara tekrar doku buçuk arasında dönme fırsatımız olabilir Bu arada şeyin de hemen haberini verelim yeni bir programımız başlıyor ve şeydi çevre ve ekoloji avukatları şey, ekoloji hareketleri gündemit diye küçük 5 dakikalık salı ve perşembe günleri saat 9.00'a 5 kala bugün ilk defa başlayacak. Bundan sonra her salı ve perşembe günü düzenli şey, olarak devam düzenli edecek. düzenli olarak evet. Görüş hareketleri gündemi özellikle hukuk mücadeleleri açısından takip etmeye çalışacağız birlikte. Açık gazet grubundan Telstar adlı parçayı dinlemekteyiz. Bu Telstar 1962'de bugün tam 60 50 yıllık bir üzerinden yarım asır geçmiş ve insanlık açısından önemli bir teknolojik başarı sayılıyor. İlk defa uzaya atılan bir VED'e, atılan bir uyduyla yörüngeye yerleştirilen bir uyduyla Haberleşmenin çok geniş imkanlarla devam etmesine imkan veren bir gelişmeydi. Telstar adı verilmişti o ilk şeye. Oydıya onun adına yapılmış parçayı dinlemekteydik. O yüzden de 50. yıl dönümünde önemli bir olay. Bütün her şey ona bağlı olarak başladı diyebiliriz iletişimde. Evet devam edersek açık gazetede haberleri Mısır'da meclis krizinin büyümekte olduğu haberi var. Mısır Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askerlerin feshettiği meclisi yeniden toplantıya çağırma kararını reddetmiş. Geçen ay fesih kararının onaylayan mahkeme kararın bağlayıcı olduğunu da duyurmuş. Mursi çağrısından sonra meclis başkanı salı günü Bugün toplantıya. için toplantıya evet. çağırmıştı ama... Askerler de kordon oluşturuyordu Onlar da geri çekilmişti Son derece acayip bir durum var Mursi'nin lideri olduğu Müslüman kardeşler <gülüyor> parlamentoda Çoğunlukta ama Meclisin yeni seçimlere kadar Faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini Söylüyordu BBC'den evet, Bir Türkçe'den yandan da Müslüman kardeşler Cumhurbaşkanı Mursi'nin Bu fesih kararını Geri alma kararını desteklemek amacıyla Bugün tahir meydanında Gösteri yapacaklarına dair bir haber de gelmiş Radikal Gazetesi'nden. Evet askerlerle yüksek askeri Şura ya da konseyle Mısır halkı arasındaki bir hesaplaşma devam ediyor. Tuhaf ve ilginç durumlar var. Libya'da da seçim yapıldı Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra ilk seçimlerde. Evet, Libya'da batılı gözlemciler memnunmuş seçimlerden. Seçimlerin gidişatından çok fazla olayla geçmediği söylenmekte seçimlerin. Türkiye, Türk Dışişleri Bakanlığı da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da memnunmuş. Yüksek katılımlı demokratik ortamda ve coşku içinde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyulduğunu belirtmiş. İlk gelen sonuçlara göre Ulusal Güçler İttifakı Partisi'nin de önde olduğu belirtilmekteymiş. Afganistan'da e, patlayan bombalar var. Evet, e, çok kanlı bir gün. Olduğu söyleniyor. E, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ziyareti sırasında meydana gelen bu patlamalarda, ardarda yaşanan patlamalarda, NATO askerlerinin de sivillerin de hedef alındığı söylenmekte. Toplamda 49 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı e, bildirilmekte. Bir diğer taraftan da e, batılı ülkeler e, Afganistan'dan geri çekilirken Ülkeye ne kadar maddi yardım yapacağına dair e, Tokyo'da bir araya gelmişlerdi. Herkes böyle kendi kesesinin ağzını açtığına dair haberler gelmekte. Ama orası yani Gaya Kuyusu gibi çok vahametini koruduğunu söylemeye bile lüzum yok onun tabii. E, Kongo'da da çok ciddi yani doğusunda büyük bir kaynak savaşı devam ediyor. Milyonlarca kişi öldü. Yani tarihin belki de yalnız yakın tarihin değil bütün insanlık tarihin en kanlı bazı olayları ceryan ediyor da yıllardan beri yani 19 milyon 6 milyonla 9 milyona insan arasında kayıp olduğu söyleniyor son yani sadece son 15-20 yıl içindeki olaylarda şimdi M23 diye adlandırılan isyancılar Birleşmiş Milletler karargahına 40 kilometreye kadar gelmişler ve Kongo Başkanı Joseph Kabila'ya da dediklerimizi, taleplerimizi kabul etsen iyi olacak diyorlar. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bazı bir dizi önemli kenti ele geçirdiler diyor. Türkiye'de de İnsan Hakları Derneği raporuna göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk 6 aylık rapora göre 15.109 ihlal yaşandı. 56 güvenlik görevlisinin 122 PKK'nın hayatını kaybetti. 123 kişinin yaralandı. yani 6 ayda 178 kişi öldü. Burada da bayağı ciddi bir kanlı... Pek geçmese de manşetlere kanlı bir iç savaş durumu olduğu gözüküyor. Bazı mücadele haberleri daha var. İspanya'da madencilerin kuzeydoğusunda ülkenin Asturyas ve Leon'da polisle çatışmaya girdi. Ve bu kemer sıkma politikalarına karşı ciddi bir e, mücadele vermekte oldu çünkü madencilik şeyine de yapılan desteklerden bir kısmının kesilmesine protesto ediyorlar onlar yani 14 18 yaşının altındaki 14 kişi 40 günden beri bir madende kendini hapsetmiş, zincirlemiş mesela yer üstüne çıkmıyorlar böyle şeyler var. %63 üç oranında kesilecekmiş buradaki e, sübvansiyonlar, devlet yardımları hükümetin, Mariano Hahoy öyle demiş. Hükümetin Kemar sıkma politikaları doğrultusunda yapılacak olan bir e, kesintiden bahsedilmekte. E, sübvansiyonların kesilmesi durumunda bir yandan madencilik sektörünün e, büyük bir yıkımla karşılaşacağı ve yaklaşık sekiz bin kömür işçisinin doğrudan ve diğer madenlerde istihdam edilen 30 bin işçinin de dolaylı olarak işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı söyleniyor. 11 Temmuz'da yani yarın büyük bir Madrid'de, başkent Madrid'de büyük bir protesto gösterisi ve yürüyüşü yapılacağı söyleniyor. Bakacağız. Bir başka direniş de Norveç'ten geliyor. İlginç o da. Dünyanın 8. büyük petrol üreticisi Küçük Norveç. Bu gece yarısı itibariyle üretimin tamamen durması riskiyle karşı karşıyaymış Böyle de bir haber var gene Euronews'dan aldık. 3 haftadır grevde petrol sektörü çalışanları işverenlerinden hala işverenlerden hala taleplerini elde istediklerini elde edememişler. 65 olan emeklilik yaşının 62'ye düşürülmesini talep ediyorlar. Norveç'te e, 1986'da olmuş son böyle bir şey petrol ve doğalgaz Üretilen işçilerin direnişi ve toplu işten çıkarmayla lokaltla sonuçlanmış Gelecek yılda seçimlere gitmeye hazırlanan Norveç hükümeti şimdiye kadar bu konuda bir şey söylemiyormuş ama üretim tamamen durursa konuya müdahale edeceğini açıklamış bakalım ee, ne demişler ne diyecekler ne yapacaklar onu da göreceğiz Bir diğer e, direniş haberi de Şili'den geliyor Güney Amerika ülkesi Şili'de e, Sokaklar e, yine işçi eylemlerine sah e, sahne olmuş e, İşçiler askeri ücrete daha fazla Zam talebiyle devlet başkanının Sarayına yürümek isteyince polisin Müdahalesiyle karşılaşmışlar Gösteri sırasında onlarca eylemcinin Gözaltına alındığı haberi gelmekteydi e, Geçtiğimiz hafta sonu e, Şili'de e, bu yaşanan gösterilerde Sendikalı işçiler Gösterilerin düzenlendiği yerde başkenti Santiago sokaklarını e, doldurmuşlar ve talep askeri ücretin 193 bin şili pesosundan en az 250 bin pesoya çıkarılmasıymış. Yetkililere göre askeri ücretteki bir önceki e, bir öncekinden %50 oranında daha fazla zam yapılmış fakat e, işçilerde kanaat geçindiğini söyleyerek daha fazla zam talebiyle e, başkanlık Sarayına yürümüşler ve polis de izin vermeyince tansiyon gerilmiş ve ondan sonra da gözaltılar yaşanmış Şili'de. Evet, bir de ilginç haber var. Her yerde durumlar o kadar kötü değil. Duke Energy, Amerika'nın en büyük enerji şirketlerinden birinin CEO'su istifa etmiş. Görevden ayrılmış Bill Johnson. Ve 44 milyon da tazminat alıyormuş. Dolar ...miktar olarak ne var bunda diyeceksin... O, ...büyük şirketlerde oluyor... ...bir gün 8 saat bile... ...çalışmamış yalnız... ...tayin olmuş, oraya atanmış... ...sonra istifa etmiş... ...ve şimdi çalışmasının... ...ayrılmasının karşılığında... ...44 milyon... ...dolar alıyormuş... ...44 milyondan daha fazla... ...yani... ...eğer 8 saat çalıştığını varsayarsak... ...o çalıştığı tek günde... ...diyorlar... Gris dergisinde pazartesi günü o zaman saatte temiz bir beş buçuk milyon dolar götürmüş oluyor. Yani ulusal asgari ücretin yedi yüz altmış beş bin katı oluyormuş. Bir de otuz bin dolar da eşyalarını taşıması için. Taşımış mı ne kadarını getirmiş iş yerine bilinmiyor ama taşınması için otuz bin dolar verilmiş. Bahşiş yok. vermemek için kendisi taşımıştır onda da muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle enteresan bir şey olmuş İstifa mı, mı o da belli değil Fakat hiçbir zaman Büyük şirketlerin çalışma tarzı Beni en azından bendiğinizi şaşırtmaktan Hiçbir zaman geri kalmıyor Enteresan bir durum Bir de polisiye haber var Çok vahim aslında E, Arafat'ın Bayağı ciddi bir Şeyle e, şey, Hamlet'ten bir Alıntıyla bir yazı yazmış Eric Margolis Common Dreams'den okuyoruz e, Murder Most Foul Diyor Hamlet'ten e, Hortlan Nasıl öldürüldüğünü Babasının Hayaleti anlatıyor En pis cinayetle diyor bu pis tuhaf ve doğa dışı bir ölü cinayet demişti Hortlak kendisi için Hamlet'in babası kral Danimarka kralı burada öyle bir durum diyor El Cezire'nin çok ayrıntılı bir araştırması sonucunda giderek yükselen kanıtlar Arafat'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri, Filistin'in lideri Yaser Arafat'ın ölümü 2004'te polonyum 210 maddesinden zehirli. Şimdi eşi Suha bir zamanlar kendisini aptalca yaptırmadım diye suçluyor. Hemen otopsi yaptırmalıydım ölümünden sonra ama şimdi İsviçre'deki Lozan'daki bir bilim enstitüsünde... Onlar keşfedilmiş Arafat'ın e, üzerinde ölürken üzerinde bulunan giysilerde polonyum izlerine rastlanmış kişisel eşyalarında bu da ancak bu Sovyetler Birliği'nde bir de İsrail'de bulunan bir durum. Çok gelişkin bir teknoloji gerektiriyor. Daha önce de Litvinenko'nun büyük muhalifi Putin'in O şekilde Londra'da öldürülmüştü biliyorsunuz Polonyum 210'la acılı bir şekilde. Bunun uzun bir geçmişi var. Günün birinde anlatırız. Ama bundan kim yararlandı sorusunu sormak gerekiyor. Bu korkunç eğer varsa büyük ihtimalle var. Cinayet karşısında deniyor. Evet kalan birkaç dakikamızda da gerisini... E, ...dokuz buçuk... Yani ...son yarım saate de... ...bırakırız ama... ...çok önemli birkaç haber daha var... ...biri... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çiçek'in... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nden... ...Hüseyin Aygün'ün... ...ta 7 Mayıs'ta... ...verdiği teklife... ...iki aydan biraz fazla bir zaman... ...geçtikten sonra... ...ağır... ...postayla bir cevap gelmiş ve e, Alevilik dindir, ibadeti cemdir. Başlığıyla veriliyor bu haber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi mecliste cemevi açılmasıyla ilgili talebini Diyanet'in Diyanetten fetva almış <gülüyor> ve Diyanet'in Alevilik İslam içi oluşumdur, ibadet yeri camidir fetvasına dayanarak geri çevirmiş. Ee, İslam içi bir oluşumdur cemevi diye camiye gitsinler deyince Bu cevabı O sadece bir elçi tabi Cumhuriyet Halk Partisi'ne iletmiş Cemil Çiçek Teklifin sahibi Hüseyin Aygün de Meclisi Diyanete teslim ettiler Meclis Diyanete teslim Alevilik dindir, ibadeti de Cem'dir demiş Çok büyük bir tartışma Yaratacak bir mesele Belki son yarım saatte döneriz Bir de Erasmus programıyla Türkiye'ye gelen ve tutuklanan sevimlinin babası bir daha tatile bile göndermem demiş kızını Türkiye'ye mi bir daha asla diyor ona da bakarız diğer haberlerin yanı sıra Şimdi Baturay Altınok'la konuşacağız Ekoloji Hareketleri Gündemi programımız izin ilki başlıyor ve çevre ve ekoloji avukatları kimdir, ne yaparlar, ekoloji mücadelesinde nerededirler ilk programda bunu konuşma fırsatımız olacak. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Batuğay Bey. Günaydın, Günaydın Ömer Bey. Evet, heyecanlıyız. İlk defa bu. Böylesine sürekli küçük ama önemli bulduğumuz bir konu üzerinde takipçilik yapacağımız bir programla. İlkini e, özellikle de işte bu programı hazırlayan kolektif diyelim yapının, çevre ve ekoloji avukatlarının e, nasıl çalıştıklarını, kim olduklarını ve ekoloji mücadelesinde hangi noktada oldukları meselesinde bizi e, biraz aydınlatır mısınız lütfen? Tabii ki. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok ben Emre Baturay Altınok, Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukatım. Kısaca çevre ve ekoloji hareketi avukatları oluşumunun nereden başladığı, hangi amaçlar üzerine birlikteliğin sağlandığı ve mücadele içerisinde nerede bulundukları ve mücadeleye nasıl katkı sağladıkları konusunda kısa bir bilgilendirme yapacağım. Lütfen. Daha sonra hareketimiz içerisinde bulunan avukat arkadaşlarımız program bünyesi içerisinde konu özelinde bir kısım başvurularla ve konuşmalarla gündemdeki ekoloji muhalefetini, ekoloji hareketlerini ve onun yarattığı muhalefeti açık radyo vasıtasıyla Türkiye'ye duyurmaya çalışacak. Şöyle kısaca bahsedebiliriz çevre ve ekoloji hareketi avukatlarından. Aslında teknik ve tarihsel mirasını 1990'ları yılının başında İzmir Barosu öncülüğünde başlatılan Ee, İzmir Çevre Hareketi Avukatları adı altında başlayan oluşuma borçlu. Ee, tabii daha e, sonra İzmir e, ibaresi birazcık daha geri planda kalarak Çevre Hareketi Avukatları 1990'ların başından 2000'lerin yılların başına kadar yaklaşık bir 10 yıllık süre içerisinde Türkiye'de Çevre Hareketi'nin e, önemli bir e, parçası oldu. Ki sermaye birikiminin hem kentsel hem de kırsal çevre üzerinde sistematik baskısının arttığı ilk hukuksal düzenlemelerin yapıldığı 90'lı yıllar başında bir araya gelen e, bu gönüllü birliktelik 1990'lı yılların başında başlattığı e, diğer meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri dernekler, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hareket ettiği çalışmalarda 1990'lı yıllarda ciddi anlamda hukuksal kazanımlar elde ettiler. Bu hukuksal kazanımların tarihsel mirasını yüksek mahkemelerin verdiği e, içtihat kararlarıyla birlikte 2000'li yıllara aktardılar. E, 2000'li yılların başında sürekli Sistematik bir çalışmanın daha da büyümesi gerektiği ve buradan yetişen kadroların e, muhalefet içerisindeki platform, dernek, sivil toplum, meslek örgütleri içerisinde faaliyetlerini e, daha da yaygınlaştırması amacıyla e, 2000'li yılların başında kendilerini feshettiler. Yaklaşık bu mücadele, hukukçuların bu mücadelesi bir 10 yıl kadar değişik örgütler içerisinde devam etti. Nihayet 2008 yılında Türkiye Barolar Birliği bünyesinde uzun zamandır kurdurmaya çalıştığımız Çevre Hukuk Komisyonu kuruldu. Fakat ilk toplantısından sonra bir hatalete gizli. Barolar Birliği'nin yönetimindeki bazı değişiklikler, çalışmaların devam etmemesi, E, yönünde bir e, eğilime sebep oldu. 2008 yılından 2011 yılına kadar e, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde büyük heyecan yaratan ve ilk toplantını yaptıktan sonra e, artık içinde bulunduğu kadroları e, bir şekilde harekete geçmek konusunda e, Barolar Birliği'nin sıkıştırması sonucunda e, 2011 yılında tekrar toplantılara başlanıldı ve 2011 yılından geldiğimiz günümüze kadar bu toplantılar devam ediyor. Çevre ve ekoloji hareketi avukatları ise 2008 yılında bu birliktelikle bir araya gelen büyük oranda e, o birliktelik içerisinde bulunan arkadaşların e, diğer mücadele alanlarında mücadele eden hukukçularla bir araya gelmesi e, için yaptığı çalışmalar sonucunda 2011 yılında 2011 yılının başında e, sonuç verdi ve e, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri e, Odasının yaptığı çağrıyla Ankara'da ilk toplantı yapıldı. Ve buna bağlı olarak düzenli toplantılar Sinop'ta, Gerze'de, Karadeniz, Ereğli'de, Zonguldak'ta, İzmir'de, Antalya'da, İstanbul'da yapılan toplantılarla sistematik hale getirildi. Şu anda grubumuzun üyesi yaklaşık 56 tane avukat. Her 40 günde bir Türkiye'nin ekoloji hareketi gündemini bir araya getirip tartışmaları, hukuksal anlamda gelişimi, ve yeni mücadele biçimlerini, kanunların ve hukukun da organik bir yapı olduğu düşünüldüğünde yeni getirilen düzenlemelere karşı nasıl bir mücadele geliştirmesi gerektiği konusunda fiziki olarak 40 günde bir Türkiye'nin değişik yerlerinde, yerelde mücadele eden yerlerde toplantı yapmaya çalışıyor. Yıllık programlar yapıyoruz. Bu yıllık programlar içerisinde toplantı, gün ve tarihlerimiz, merkezler belli Bunun dışında bir iletişim ağı içerisindeyiz. Bugün Türkiye'de çevre ve ekoloji hareketlerinin açtığı, hukuksal anlamda yaptığı mücadeleler, açtığı davaların belki de %50'si %60'ından fazlası çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından yürütülüyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde bölgesel anlamda birbirimizle dayanışma içerisindeyiz. E, yerel mücadelelere bu anlamda Hukuksal bilgi ve deneyimlerimizi Aktarmaya gayret ediyoruz e, Paneller, toplantılar e, Hukuki görüşler, mütalelalar da, Duruşmalar, dava savunmaları Keşifler ve bunlara bağlı Diğer organizasyonları bir araya getirmek Ve bu anlamda bilgi üretimini kolektif bir biçimde Yaratmaya çalışıyoruz evet. e, Bu anlamda e, Dediğim gibi 90'lı yılları başında Başlayan İzmir merkezi başlayan Çevre hareketi avukatlarının mirasını Bir üst e, seviyeye çıkardık Ve bunun için e, kadrolarımızı donanım açısından ve pratik açısından ve moral motivasyon açısından daha da genişletmeye çalışıyoruz. Evet. Kolektif bir yapı, CHAL bir platform gibi çalışıyor. E, değişik barolara bir mensup avukatlar tarafından gönüllü bir çalışma yürütülüyor. E, dayanışma temelli, mücadele odaklı bir çalışma olarak faaliyetlerini 2011 yılı başından bu yana sistematik bir şekilde yürütüyoruz. E, fevkade bir açık radyo mikrofonlarını da buna bir e, yetişim aracı olarak sunmakta bize büyük bir gurur veriyor doğrusu. Bakalım e, nasıl takip etmeye çalışacağız? Belki zaman içinde o kadar çok sayıda e, olayla aynı anda zaten e, biraz önce de söylediğiniz gibi uğraşıyorsunuz ki belki sayısını da zaman içinde artırmak durumunda da kalabiliriz onu birlikte göreceğiz herhalde. Muhakkak evet. Açık Radyoda çok teşekkür Hı. ediyoruz. Hı. bu vesileyle sağladı bu programı bizim için hazırlayıp yayına koyduğu için. Çok teşekkürler Baturay Bey. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar kolay gelsin. Ekoloji hareketleri gündeme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 Ee, belki beklenen bazı tahliyeler de çeşitli davalarda balyoz başta olmak üzere e, o kapsamda yargı reformu ne ifade ediyor ve neler ifade etmesi mümkün olabilir bunun üzerinde birazcık konuşalım demiştik. Evet e, bu yargı reformunda e, tabi dikkatler e, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin e, kaldırılması ve yetkilerinin devredilerek terörle mücadele eden sorumlu ağır ceza mahkemeleri kurulmasına e, yoğunlaştı. Bir de bu tutuklukların e, tutuklulukların e, sona erdirilmesi, kısmen sona erdirilmesi konusuna yoğunlaştı. Aslında e, üçüncü yargı paketinde e, bizi e, günlük yaşamda etkileyen değişik, olumlu veya olumsuz olabilecek değişiklikler var. Bir iki dakika onları hatırlatalım çünkü onlar da... Bence önemli. E, sadece e, tabii Türkiye'de şu anda yakıcı konular, e, ceza mahkemelerini ilgilendiren konular, e, özellikle terör suçu, örgütlü, örgüt e, üyesi olma e, suçu gibi, terör örgüt üyesi olma suçu gibi suçlar e, çok yakıcı sorunlar. Ama bir iki dakika öbür hatırlatayım çünkü son bunların da sonuçları orta vadede önemli olabilir günlük yaşamımız açısından birincisi önemli bir gelişme bu icra ve iflas sukukunda getirilen gelişme yoksul kesimi borçlu kesimi ilgilendiren bir kesim bir bir gelişme. Şey bir tarafa bırakıyorum. İ, icra e, daireleri, icra katipliğinin düzenlenmesiyle ilgili e, konuları bir tarafa bırakıyorum. Ama e, burada da değişiklikler var. Doğrudan e, yoksul kesimi veya borçlu kesimi ilgilendirecek olan e, önlem bu hadd edilebilecek ev eşyalarına sınırlama getirilmesi. E, dolayısıyla evde e,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 Oradan yaratılan gelir çok düşük bir gelir çünkü e, yok fiyatına satılacak eşyalar bunlar. Fakat kişinin e, hayatı ile ilgili olan e, yaptırım çok ağır. E, çocuklar açısından, e, çevre açısından da çok ağır. Dolayısıyla burada bir e, e, bir e, düzeltme olduğunu söyleyebiliriz. Bu birincisi, ikincisi. E, e,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 danıştayla ilgili önlemler var bunların bir tanesi e, rahatsız edici bir önlem bir tarafıyla anlıyoruz için e, getirildiğini danıştayın içinde 3 yıl süreli geçici olarak sürekli bir e, idari dava daireleri kurulu oluşturuyor biliyorsunuz danıştayda idari dava daireleri kurulu e, değişir her e, toplantı için e, üyeler değişir böylece bir danıştay içinde bir iç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 Bir yıldan üç e, bunun cezası pardon e, azaltıl, azaltıldığı gibi e, bir yıldan üç kadar bir de para ödenmesi yani zararın e, kullanılan e, hizmetin karşılığı soruşturma yapılmadan ödenmesi durumunda etkin pişmanlık getiriliyor. Bu çok yaygın bir suç biliyorsunuz Türkiye'de elektrik su ve doğalgazda değil ama elektrik. Evet, de kaçak doğal gazı, elektrik probleminden evet. sürekli olarak söz edilmekte evet. Doğalgazın nasıl e, çalınabileceğini pek bilmiyorum. Biraz değişik bir şey olsa gerek. Doğalgaz borusunu delip de e, şey çalmaya, eee, Gaz çalmaya çalışmak. O herhalde doğalgaz sayaçları üzerinde oyun oyun oynamak olabilir ancak. E, şimdi gelelim esas e, ceza kanunun e, biraz evvel bahsettiğin maddelerini burada da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 meşhur ibare. Şimdi bunlarla ilgili bu, bu, bu suçlarla ilgili örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütlerinde suç işleyen kişilere verilecek örgüte üye olma suçunu cezasının yarıya kadar indirilebileceğini yeni değişiklik getiriyor. Ama indirilebilecek onun için diyorum mahkemeler, yargıçlar Bu konuda katı davranmaya devam ederlerse bunun herhangi bir sonucu olmayacak. Ee, diğer taraftan ee, bazı durumlarda da üçte bire kadar cezanın indirilebileceğini öngörüyor. Bu kadar e, şeyle ilgili terör suçlarıyla ilgili doğrudan. Ee, değişiklik yani öyle çok büyük değişiklik yok terör e, ceza kanununa pardon ceza kanununun 220. maddesindeki suçlarla ilgili çok büyük değişiklik yok sadece terör üyesi, ü, örgütü e, üyesi olmamakla beraber e, örgüt e, adına örgüt adına suç işlemek örgüte yardım etmek e, suçlarında cezanın e, yarıya veya üçte bire kadar indirilmesi Bunu açıkça söyleyeyim 120 maddeli ceza kanununda herhangi bir ciddi bir değişiklik yok o bakımdan. Ee, diğer taraftan e, önemli değişiklik e, gene e, bununla bağlantılı olarak e, bu ceza mahkemesi e, kanunun muhakemesi kanunun.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 İzmir Belediyesi ile ilgili yürütülüyordu veya şike davası. Yani belediği de İzmir Belediyesini de bir, bir örgüt olarak, örgüt kabul Kulübü'nü örgüt olarak evet. kabul edildi. Çok evet. yani hakikaten tuhaflığın sonu yok yani. işte onlar artık özel bu terörle mücadele mahkemelerinde bakılmayacak normal ağır ceza mahkemelerinde rüşvet görevi kötüye kullanma.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 Kendileri karar verecekler demiş ki. Bu Kim? özellikle şeylerle ne ilgili. Ne fark edecek evet. ki? <gülüyor> Tabii e, ne fark edecek diye. E, bu özellikle e, dediğim doğru e, özellikle tutuklamalarla ilgili e, bu mahkemelerin tutukluluk sürelerine yapılacak itirazları değerlendirmesiyle ilgili bu söylediği. E, şöyle bir beklenti var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 bir e, tahliye kararının çıkması yönünde. E, burada e, yasanın doğrudan bu kişilerin tahliye edilmesini e, sağlayacak bir değişiklik içerdiğini söyleyemeyiz. De, yasa değişikliğinde böyle bir değişiklik yok. 10 e, yıla kadar tutuklu kalmaları mümkün. Evet. Geray ve mücadele kanunun çerçevesinde yargılandıkları için. Anladığım kadarıyla burada e, Kısmen Adalet Bakanlığı ama bu değişikliklerde daha çok Bekir Bozdağ daha ön planda gözüktü. Özellikle ceza özel yetkili mahkemelerde. Ve Abdullah Gül'ün söylediklerini şöyle anlamak mümkün. Biz daha tutukluk konusunda daha ılımlı bir tavır alınmasını istiyoruz. Hangi konuda istiyoruz derseniz de bu anladığım kadarıyla esas olarak tutuklu milletvekilleri konusunda.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 Bu ceza mahkemelerinin baskıcı tavrından da çok fazla taviz vermemek için işte tam ne şişyansın ne ektebat tarzında ve çok karmaşık değişiklikler içerdiği için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aslında bir hak ihlali olarak tanımlanabilecek bir durum yaratıyor biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.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 Evet. Peki çok teşekkürler abi. İyi günler. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Açık Gaste. Bakmıyor çeşmi diye. Sesten Bakmıyor Çeşmi Siyah adlı şarkıyı dinledik Hacı Arif Bey'in bestesi Nihavent, Nihavent makamında Aksak Usul ve arada da Hamiyet Yüceses'in bir gazel ilave ederek de okuduğu ve 1949 yılında bu şarkı Odeon plaklarında okunmuş rekoru bugün bile kırılamayan bir satış yapmış Hamit Yüce Ses'in ölüm yıl dönümüydü. Bugün 10 Temmuz 1996'da İstanbul'da ölmüş Türk sanat müzisyeni. dalında çok tanınmış bir sima. 1940 yılında da, yani soyadı kanunu çıktığın zaman Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarıyla Yüce Ses soyadını almış. E, ve e, 1940'ta da Deniz Astubayı Fethi Yüce ile evlenmiş Eşi Astubay Fethi Yücesesi 14 Temmuz 42'de Denizcilik tarihinde Atılay faciası olarak geçen Atılay adlı denizaltının batmasıyla kaybetmiş Bu acıyla söylediği gitti de gelmeyi verdi şarkısı da çok meşhur olmuş Wikipedia'dan aldığımız e, bilgileri aktarıyorum Bir de tabi Makber adlı ee, gene Gazeli ile beraber söylediği Abdülhak Hamid Tarhan'a ait güftesi de Bestesi Mehmet Bahay'a ait olan Makber şarkısıyla da çok büyük bir şöhret kazanmıştı. Ee, üniversite Talebe Birliği'nde de her yıl düzenlenen edebiyat yarışmasında Hamiyet Mükafatı adıyla ödüller dağıtmış. 1950 yılında da radyodan aldığı ücreti üniversite talebelerine Bağışlamış Amerika'da Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Almanya Ve Amerika'da konserler vermiş BBC Radyosu'nda da program yapmış Önemli bir Müzisyen Evet Açık Radyo devam ediyor Açık Gazete Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Saat 9.38. Başta söylediğimiz bazı haberlerin de devamını getirelim. Öncelikle tabii bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından gelen açıklamayı biraz daha etraflıca ele almanın çok yeridir. Olay da şuydu tekrardan hatırlatmak gerekirse e, CHP Dersim milletvekili Hüseyin Aygün'ün e, mecliste Cem Evi açılması talebine e, Cemil Çiçek'ten Diyanet fetvalı yanıt geldiği yazmakta Taraf gazetesinde. Alevilik, is, Alevilik İslam içi bir oluşumdur ibadet yeri de camilerdir demiş e, Diyanet destekli cevapta e, Aleviler de kararı isyan etmişler. Evet, yani bu diyanetten fetva alınmasının tuhaflığı bir yana bırakılacak olursa ne şekilde bir Alevilere de kendilerinin inanç biçimini, kendisine Alevi diyen insanların nasıl bir inanç biçimine sahip olacaklarını öğretiyor olmaları da bayağı öğretici olmuş doğrusu. Yani... Çiçek güne gönderdiği yazıda demiş ki anayasanın 136. maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığı dib laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak bir kere öncelikle bir Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir methiye, bir övgü mersiye <gülüyor> olmalıydı aslında bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi bak milli birlik ve Beraber. Beraberlik Burada da var Özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir Bunu öğrenmiş oldu böylece. Ama soru bu değildi anladığım kadarıyla Benim Burhan II'nin Taraf gazetesindeki haberinden okursak Pek soru bu değil değil mi Hüseyin Aygün'ün sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı Dayanışma ve bütünleşmeyi amaçlar mı Hangi görevleri nasıl yerine getirir diye sormamıştı Ya da İslam e, Alevilik İslam içi bir oluşum mudur ya da oluşum değil midir sorusunu da sormamıştı e, Burada doğrudan soru olarak Talep olarak istenen şey meclise cemevi açılmasıydı Evet Alevilik ayrı bir din değil diyor Diyanet İşleri Başkanı İslam içi bir oluşum İslam'ın tarihi süreçte ortaya çıkmış bir zenginliğidir ve İslam dininin ibadet yerleri camilerdir diyor ve Türkiye'de e, yani Cumhuriyet'in kurulduğu zamanın hatta Osmanlılar'dan beri başlayan Yavuz Sultan Selim zamanına kadar geri götürülebilecek bir e, ayrılığı pekiştiren hoş bir açıklama yapmış doğrusu yani o zaman neden Hiçbir Alevi köylerinde kurulmuş şu an camilere neden hiç kimsenin gitmediği, ibadet etmediği gibi bir soru gelirdi. Anadolu'ya ne zaman neresine gitsek, Alevilerin bulunduğu yerde kendi şahsi deneyimi söylüyorum. Hep böyle boş, hiç kullanılmayan camiler olan yerler vardır. Bunu sorduğunuz zaman da işte öyle yapıldı ama kimse gitmiyor denirdi. Şimdi... Onu, ...onu da ısrar etmişler... ...tabii bu fetva alınması... ...hakikaten apayrı bir şey... 2 ay bekledikten sonra da... ...olumsuz karar verdiğini... ...hatırlatmış... Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hüseyin gün ...Cemevi talebimizin... ...reddine ilişkin kararını verirken... ...Diyanet İşleri Başkanlığı'na... dib göre... ...Alevilik ayrı bir din olmayıp... ...İslam içi bir oluşum... ...bilmem ne zenginliğidir gerekçesini sunması... Meclis iradesinin diyanete teslim edildiğini göstermektedir demiş Aygün Siz Aleviliği inkar edip yüzyıllardır asimile etme çabasında olsanız da Milyonlarca Alevi sizin gericiliğinize karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele edecektir Unutmayın Alevilik dindir, ibadeti Cem'dir, ibadethanesi Cem evidir demiş Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız da "Çiçeğin Alevileri nerede ibadet ettiklerini bilen biri olduğunu hatırlatmış. Çamlıca'ya, Büyükada'ya, 7 tepeye cami yaparsınız ama bir tek cemevi yok. Mecliste mescit var, cemevi de olsa meclise gölge mi düşer?" demiş. Yüzleşme Derneği Başkanı Cafer Solgunsa "Cenazelerimiz cemevinden kalkıyor, camiden kalkmadığı için bizi kafir mi ilan edecekler?" diye de bir Soru sormuş haklı gibi görünüyor evet, Alevi açılımının mimarı Eski AKP milletvekili Reha Çamuroğlu'nun da e, demeçlerine yer verilmiş haberde e, Gerekçeye sert tepki göstermiş Çamuroğlu Ve şunları söylemiş e, Bir cemevinin açılması meselesini Diyanete sorduğunuzda zaten film kopuyor Aleviliğin İslam için bir yol, oldu, yol Olduğunu ısrarla Söyleyen biriyim ama bu yolda Bu konuda da realite Aleviler camide ibadet etmezler Farklı düşünen Aleviler bu konuda hemfikir. Diyanete sorduk. Diyanet diyor ki cemevi ibadethane olmaz. Ben de diyorum ki diyanet diye bir şey olamaz. 10.000 cemevi olsa önce ben karşı çıkarım. Fazladır çünkü. Niye betona demire yatırım yapalım? Alevi nüfusuna baktığımızda 3.000-4.000 cemevi Türkiye'ye yeter. Mecliste mescit var. Peki BDP'li milletvekili Süryani Erol Dora... E, Süryani Erol Dora... Ee, şapel istese Cemil, Cemil Bey de Diyanete sorduğun siz ayrı din değilsiniz Süryaniler de Müslümanmış mı diyecek Hristiyan bir milletvekili var Mecliste bir şapel hakkı var Küçük bir kilise isteyebilir Buna ne denilecek Ben olsam Sayın Erol Doran'ın yerine Şimdi küçük bir kilise isterim demiş ee, Eski AKP milletvekili Reha Çamuroğlu verdiği demeçte Evet Yani Diyanet İşitleri Başkanlığı DİB Bir, karar, bir kararname ile Nerelere ne açılacağını da belirtse Herkes de çok rahatlasa Diye düşünmek de mümkün Fakat Ahmet Altan da Bugün Kum Saati Başlıklı Köşesi'nde Taraf Gazetesi'nde Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler Başlıklı yazısında diyor ki Sünnilik iktidarda Güçlendikçe erkek yüzünü de Daha fazla gösteriyor Yani başörtülülerin siyasette önüne çıkan engel bu sefer Kemalistlerden kaynaklanmıyor. Yönetimi ele geçiren orta yaşlı sünni erkeklerin kadınların çok görünür olmasından duyduğu rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Ben en büyük ve en gerçek çatışmalardan birinin sünni erkeklerle sünni kadınlar arasında yaşanacağını sanıyorum. Sünni erkekler Kemalistlerle savaşırken sünni kadını bir simge olarak kullandılar. Başörtüsünü bir savaş sloganı yaptılar Savaşı kazandıktan sonra da şimdi kadınları geri plana itmeye uğraşıyorlar. Başörtülüğe siyasetin yolunu açmıyorlar. Kürtler ve sünniler biri silahla biri çoğunluğuyla cumhuriyetin inkarcılığını yırtarak ortaya çıktılar. Ama silahı ve çoğunluğu olmayan Aleviler Kemalist cumhuriyetle o cumhuriyetin yönetimine gelen sünnilerin ortak inkarcılığından kurtulamadılar diyor. Milyonlarca Alevi yaşıyor bu ülkede demiş Ahmet Altan. Bu insanlar Cem evlerinde ibadet ediyorlar, cenazelerini Cem evlerinden kaldırıyorlar. İmamları, dedeleri yüzlerce yıllık gelenekleri var. İnançlarını, ibadetlerini sürdürmek istiyorlar ama kendi inançları söz konusu olduğunda demokrat tırnak içinde olan Sünniler, Aleviler söz konusu olunca ibadet hakkına, inanç eşitliğine pek aldırmıyorlar. Yani Alevi milletvekilleri mecliste bir cemevi açılmasını istemişler. Bu aslında kabul edilme talebi. Görünürlüğün tescillenmesi isteği. Ama operada mescit açılmasını ibadet özgürlüğünün ayrılmaz parçası olarak gören sünniler, Alevilerin mecliste cemevi açılması isteğini reddettiler. Meclis başkanı, diyanete sorduk, siz din değilsiniz türünden bir cevap verdi. Yani her şeyin diyanete sorulmasını, diyanetin bir fetva makamı haline getirilmesindeki saçmalığı bir kenara bırakın ama benim mezhebi, mezhebim Alevilik diyen milyonlarca insana hayır öyle bir mezhep yoktur demenin ne anlamı var? Kürtleri inkar etmek Kürtleri yok etmedi, Alevileri inkar etmek de Alevileri yok etmez. Kürde dilini, Aleviye ibadetini vermeyeceğiz. Tutturukluğu bu topluma beladan ve huzursuzluktan başka ne getiriyor diye sormuş Siz yoksunuz deyince milyonlarca insan Buhar olup uçuyor mu Kemalistler toplumu kendilerine Benzetebildi mi ki Sünni Türkler kendine benzetebilsin Tek tip vatandaş Merakı bitmeden biz rahata kavuşmayız Bunu Kemalistler Bir türlü anlamamıştı Şimdi sünni erkekler anlamıyor Anlaşılıyor ki Kemalizm ölmeden önce hastalığını Sünni erkeklere bulaştırmış demiş Altan kendisi öldü ama Hastalığı yaşıyor demiş. Hakikaten e, her e, geçen gazeteleri aldığımızda her seferinde Türkiye'deki haberlere bakarken yeni bir patolojik, psikopatolojik vaka olarak rahatlıkla değerlendirilebilecek yani psikiyatrılar tarafından ve belki de sosyologlar tarafından durumlarla karşı karşıyayız. Bu da onlardan son bir tanesinin örneği. Şimdi mesela ülkesini tanımak için Fransa'dan değişim programıyla Türkiye'ye gelip da tutuklanan üniversite öğrencisi Sevil Sevimli'nin babası da kızımızı vatan hasretiyle Türkiye'ye gönderdik. Artık tatile bile göndermem demiş. Lyon'da kamyon şoförlüğü yapıyor baba. Benim kızım dünyanın meleğidir hiç kimseyi incitmez demiş. ...kızım bana 3 ülke söyledi... ...hangisine gideyim diye... ...İspanya, İngiltere, Türkiye... ...biz de kızımıza vatan hasreti çektiğimiz için... ...ülkemizin güzelliklerini anlattık... ...o da Türkiye'yi seçti demiş... Evet, ...yaklaşık 2 ay önce... ...Türkiye'ye gelen ve kızının bulunduğu... ...Eskişehir'deki F-tip cezaevinin önünde bekleyen... ...anne Sevim, Sevimli ise... iki kez düşük tansiyon sebebiyle... ...hastaneye kaldırılmış... Bunu da hatırlatalım ee, Anne sevimle de tarafa Kızımın sağlık sorunları var astım hastası bir an önce oradan çıkmak istiyor Artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum Lütfen birileri yardım etsin demişti ee, Ne olmuştu <gülüyor> Ne olmuştu diye hatırlamak gerekirse e, Mahkemede de e, şunu tanıyor musun Bunu tanıyor musun diye soruyor, Sorduklarını söylemiş babası da Sordukları isimler ne tutuktu ne de aranıyor Benim kızım bu insanları Tanısa ne olur e, 1 Mayıs gösterilerinde 350 bin kişi katılmıştı O zaman onlar onları da tutuklasınlar Demiş babası e, Kızının birlikte tutuklandığı 4 arkadaşıyla Aynı koğuşta kaldığını belirten se e, Baba sevimli Vakit, Vaktini kitap okuyarak ve ders çalışarak Geçirdiğini söylemiş Fransa'da her gün televizyonlara çıktıklarını kamuoyunu kendileri ciddi bir şekilde desteklediklerini de belirtmiş. Evet yani e, yanlış tercih yapmışlar tabii. Erasmus Öğrenci Değişim programıyla e, şeye gönderselerdi benim tahminim İspanya'ya ya da İngiltere'de ne kadar o sürüyor Erasmus Programı? 6 ay mı? 6 ay civarında bir şey olması lazım. E, İspanya ve İngiltere'de tutuklanma ihtimali... Britanya'da e, Türkiye'dekinden Daha düşük diye düşünüyor Ama insan. orada da olaylara karışabilir İspanya'ya ve İtalya'ya e, İngiltere'ye in, baktığımız zaman İndignados'a mesela karışabilirdi Ya da Occupy, Occupy hareketlerine Dahil olabilirdi Orada da tutuklanır mıydı Böyle diyorsun ee, Orası tutuklanmayacağı <gülüyor> ya da bu şekilde e, içeride e, Kalmayacağı da Gerçek olarak belirtmek gerekiyor Evet, bu hikayenin devamını da takip etmeye devam, e, takip etmeyi sürdürmeliyiz. Annesi hakikaten, e, annesi sevim sevimli. Eskişehir F-tipi cezaevinin önünde bekliyor. Hem Türkiye'de, orada ve hem de başka yerlerinde dünyanın, başka ülkelerde de çeşitli eylemlerle protesto devam ediyor. Hakikaten akıllara zarar bir durumdan bahsetmekteyiz. Bir başka durumsa, bir başka akıllara zarar durumda işte Büşra Ersan'ın profesör, doktor KCK iddianamesinde örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. Ve Türkiye'deki bütün siyaset akademilerinin kuruluş ve işleyişinde görev alarak söz konusu akademilerin organizasyonunu sağladı. Aman Rabbi, Ders verecek öğretim görevlilerini temin ettiği Daha da korkunç belirtilen Ersanlı'nın kork okutulacak kitaplara ilişkin olarak da yoğun gayret içinde olduğu öne sürülüyormuş. Peki delillerden haberiniz var mı? Evet ders notları var. Ve siyaset okulunda ders verdiğine ilişkin de bir kayıda aslanmış. Yalnız... ...bir... E Türkiye üzerinde çalışmalarıyla bilinen Fransız akademisyen ve entelektüel Le Monde gazetesinde Büşra Ersan'ı tutuklanınca çılgına döndüm diyor. Fransız tarihçi Kopo Étienne Kopu. Yani bir süredir zaten bu KCK'dan tutuklu olan ilgili AKP yönetimini askeri diktatörlük dönemi yöntemlerini kullanmakla da eleştiren ve kınayan bir çağrı elinin üzerinde Fransız akademisyen ve Aydın'ın imzasını taşıyordu bu ee, özellikle de Türkiye üzerinde çalışanlar Etienne Coppe da e, çok özgün özçer kendisiyle bir mülakat yapmış ee, Pınar Seley'in mahkeme kararına tepki vermeyi düşündüm ama arka Arkadaşım diyor Büşra Ersanlı O tutuklanınca çılgına döndüm artık diyor Türkiye sadece Türkiye değildir demiş Avrupa'ya girecek bir Türkiye beni de ilgilendirir diyor Etienne Kopu 50 imzacıdan biri e, Bu nedenle de taraf oluyorum Ucuz politika yapılmasın Türkiye meseleleri bizi ilgilendiriyor demiş Bu da ayrı bir haber Ahmet Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Büşra Ersanlı ile ilgili olarak bir akademisyen olarak tanıdığım Ersanlı'nın terörist olduğuna inanmıyorum şeklinde sözleri vardı. Yücel Sayman da hukukçu programcılarımızdan da Yücel Sayman da tarafa verdi. demişti diyor ki hükümet olarak terörle mücadele yasasını ortadan kaldırmamız gerekiyor yoksa bu... Sözleri iyi niyetli ama etkisiz e, buluyorum demiş. Yani yapıyı değiştirmediğiniz zaman garabet dediğiniz her şey despotik devlet kurumlarıyla sürekli karşımıza çıkacaktır diyor. Despot, yani anayasında başlangıç bölümünde öngörülen devlet biçimi de, despotizm zaten diyor demokrasi değil. Bütün kurumlarda ona göre uygulanmış. Despotizm yani tepeden inmeci bastırmacı bir yönetimden bahsediyoruz. Yani Dışişleri Bakanı Geçen hafta Paris ziyareti sırasında Bazı gazetecilere öyle demiş Bir akademisyen olarak Tanıyorum Büşra Ersan'ın Terörist olduğuna inanmıyorum 28 Şubat'ta da Çok demokrat bir tavır almış Bir akademisyendir diyor ama bu yeterli Değil diyor Sonuçta yargı bağımsız Böyleyse A. Fidan'ın neden ifadeye Çağrıldı ben karışamam Demiş ayrıca Bir var son yani sonlarına geliyoruz programın ama önemli bir haber daha vardı onu da biraz daha etraflıca incelememiz lazım. İki haber var aslında bir tanesi Cumhuriyet gazetesinde e, kopyanın belgesi diye manşetle verilmiş Ankara'da parkta bir adaya ait giriş belgesinin içinde yırtılmış bir kağıtta tarih Türkçe vatandaşlık ve coğrafya soruları ve yanıtları bulunmuş. Soru ve yanıtların Beyaz Kalem Yayıncılık ve Dicle Haber Ajansı'nın yayımladığı KPSS sorularıyla büyük oranda örtüşmesi de dikkati çekti diyor Sinan Tartanoğlu'nun haberi. Mağdurlardan da bir suç duyurusu yapılacakmış. Fakat olayın içinde siyasi bir durumda söz konusu olabilir. Bunu duymuş muydunuz? Hayır. Terör örgütü sempatizanlarının Joker olarak başkalarının yerine sınav sokan çetenin üniversitelere sızdığı tespit edilmiş zaman Gazetesi'nin haberine göre. Cumartesi günü yapılan kamu personeli seçme sınavında 17 örgüt üyesi suçüstü yakalanmış. Sınavlara giren jokerler arasında Oddu, Ege, Marmara, Hukuk'ta okuyan öğrenciler bile bulunuyormuş. Aman yarabbim. Ne tarafından tutacaksınız bu haberi? <gülüyor> Bilemezsiniz tabii ki. Kulp yok. Tutacak bir yerim yok. Ama şey de ilginç tabii. Hmm, evet. Evet söyleyecek fazla bir şey bulamadım. Bir de bir haber vardı onu şeyi şu anda bulamıyorum ama devlet bu Kuşadası'nda sen gördün müydü o haberi? Can Kuşadası'nda patlama sonucunda e, tazminat ödediği ailelere tazminatları kesme. Yani geri geri evet. alma. Ben gördüm hatırlamıyorum ama gerekçe de devletin bir kabahati eksikliği olmadığı ispat yani bu bulunmuş. On evet. üzerine ödenen tazminatı geri alacaklarmış şimdi. Faiz de istesinler bence. Ya yani böyle şeyleri yüksek sesle dile getirmemek bence daha iyi olabilir. Ee, eskaza birin aklına gelir istemek evet. istenirdi de. Evet. İsrail ile alakalı iki haber var elimde. Bunlardan bir tanesi ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Ee, geçtiğimiz haftalarda İsrail'de Afrikalı göçmenlere karşı yapılan olaylardan bahsetmiştik. Onları bir güzel gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. İçeride kalanlarda şöyle bir durumda bulunmuş eee İsrail Adalet Bakanlığı geçtiğimiz pazar günü e, Afrikalı göçmenlerin yurt dışına para transferini engelleyecek yeni bir yasa teklifinde bulunmuş. Hmm. Yasa yürürlüğe girdiği takdirde Afrikalı göçmenler 6 ay hapis cezası ve Ee, yine para cezasına çarptılacaklarmış Eğer yurt dışına para göndermek gibi bir gaflette bulunurlarsa Bakanlık bu yasanın para transferini suç haline getirerek Enflasyon problemiyle başa çıkmayı kolaylaştıracağını Ve aynı zamanda Afrikalı göçmenlerin ülke dışına çıkmasını destekleyeceğini söylüyormuş Hareds gazetesinin haberine göre Böyle bir durum var aynı zamanda ee, İsrail içerisinde Bir de İsrail'den yeni taze bir haber gelmiş değil mi? Ehud Olmert eski başbakan yolsuzluk hakkında sayısız yolsuzluk suçlaması vardı. İsrail'in çeşitli başbakanları ve devlet başkanları hakkında çeşitli yolsuzluk ve taciz, tecavüz gibi iddialar çokça oluyor orada. Olmert de Kudüs'te bir mahkeme tarafından yolsuzluktan. Ha, suçlu bulunmuş 2009 Şubat'ında O belediye başkanlığı döneminde Filan da vardı Bir dizi skandal rezalet vardı O belediye başkanı Olduğu zamanlardan kalıyor Sonradan da bir Bakanlar kurulunda üye de olmuştuk Devlet bakanı 2006'da başbakan Olmadan önceki Daha sonra hüküm verilecekmiş Bakarız ona da Benim elimde son bir haber daha var radyo olmamız sebebiyle e, vermemiz gerektiğini söylemiştim Mahir Ilgaz bu tip haberleri ben de devam ediyorum e, trafik dün e, ne şekilde olduğunu duymuşsunuzdur e, bugün de o yaşanan berbatlığını korumaktaymış İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar sebebiyle yaşanan trafik bir şeridin daha kapatılmasıyla kabusa dönüşmüş. Tek şeritten Anadolu yakasına geçmeye çalışan araçların oluşturduğu kuyruk gece geç saatlere kadar sürmüştü dün. Bugün de aynı şekilde sabah saatlerinde bu durum devam etmekte olduğu haberleri geldi. Dün köprü üzerindeki bu tıkanıklık yüzünden insanlar köprü üzerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde Futbol oynamaya başlamışlardı Bunun da görüntülerini evet, Güzel görüntülerdi evet. fakat buna benzer bir haberi de Ben ilave edeyim sen söyleyince Mahir'in kulakların için çınlatarak devam edebiliriz Milliyet gazetesinde de İstanbul D100 karayolunun Tuzla bölgesinde Büyük bir kaza yaşanmış Şans eseri can kaybı olmamış ama 13 yaralı varmış Fotoğrafları da var insan hakikaten ederken bile inanmakta güçlük çekiyor. Kaza sonrasında ilk gelen ambulanslar, can kurtaranlar yedi yaralıyı almış ama diğerleri ne alamamış. Neden? Çünkü kilitlenen trafik ve emniyet şeridini ihlal eden sürücüler yüzünden katliam bölgesine diğer can kurtaranlar ulaşamamış ve böylece 6 kişi toplam o sıcak erimiş asfaltta ...bir saat civarında... ...tıbbi yardım beklemiş... ...insanlık de işgal altında diye vermiş... ...bu da... ...traji trafikten... ...beşeri trafiğe... ...adlı programımızı... ...yakından ilgilendirecek bir konu... ...ama şimdi geçiyorum... ...anayasa mahkemesinin... ...mükemmel kararını... ...yenilenebilir enerji yasasıyla ilgili... ...iptal kararını açıklamış... Yani dün Diyanet İşleri Başkanlığı DİB ve Anayasa Mahkemesi ANM Yenilenebilir Enerji Yasası ile ilgili iptal kararını açıklıyor Bu iki karar çok ilginç Yani her ikisi de ilginç Mahkeme yasanın Kanal ve nehir alanlarıyla Rezervuar alanı 15 kilometrenin Altında olan alanlarda Santral kurulmasına ve bunların Yenilenebilir enerji kaynakları arasında sayılmasına imkan sağlayan düzenlemeye onay vermiş. Evet. Böylece her yere santral, her yere HES ve yani Çağın Şekercioğlu ve arkadaşlarının Biology Conservation dergisinde, uluslararası dergisinde söyledikleri gibi 2000 yakın şeyle bütün Türkiye'nin bu HES'lerle bütün nehirlerin tüketilmesi Tehlikesi var ve biyolojik yaşamında sonlandırılması ama pek anayasa mahkemesinin umurunda evet. olduğunu sanmadık. Bir de yenilenebilir enerji kaynağı olarak görülmesi var bu e, hidroelektrik santrallerinin. Evet yani mahkeme e, davayı sonuçlandıran e, kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı 15 kilometre karenin Altında olan hidroelektrik üretim ibaresinin anayasaya aykırı olmadığına karar vermiş. Böylece Kanal ve Nehir tipi veya uzunluğu 15 kilometrenin altında olan elektrik üretim testleri de yenilenebilir enerji kapsamına alınmasına vize çıkartmış oluyor, vermiş oluyor. Adnan Keskin'in haberi bu da tarafta. Mahkeme Enerji Piyasası Dağıtım kurumunun yenilenebilir Enerji kaynaklarından elektrik üretecek ve dağıtacak tesislerin lisansı kapsamındaki inceleme ve denetim için özel denetim şirketlerinden hizmet alabilmesine satın yani. Olanak sağlayan hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etmiş böylece üretim yapacak şirketlerin denetim yetkisi özel firmalara devredilemeyecekmiş. Yani HES'le doğayı katletme kararı evet. diye de verilmiş. Şey hatırlıyor musunuz ee, geçtiğimiz hafta içer, hafta sonu e, Ergen'e nehrini gören Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Orman ve Su İşleri Bakanı e, Veysel Bey kendi tabiriyle e, Ergen'in ne bu Veysel Bey Ergen'in hali ne böyle diye sorusu vardı. Galiba bu Ergen'den farklı olarak da devam etmeye başlayacak olan nehirlerde. E, sıralanmaya başlayacak yakın zamanda yani Beğenmemiş mi Ergen'in rengini Rengini başlayayım. beğenmemiş yakın zamanda Kastavon'un Loç e, vadisinde yapılacak olan Hidroelektrik santraliyle Sonrasında da e, Bu vadinin de durumunu beğenmeyebilir Ama vazgeçilmişti Şimdi tabi Loç vadisinde de tekrar Çok ciddi bir mücadele Gerekecek herhalde Peki bunu bitirirken Başbakanın da Gözleri de Eski belediye başkanı Bedrettin Dalan gibi açık renk değil ki benim gözlerim gibi temizlensin, yeşil renkte olsun diyebilsin maalesef. Böyle bir imkanımız da yok. Mavi ya da yeşil değil bildiğim kadarıyla başbakanın gözleri. Ama lens var şimdi. Renkli lensle de Contact bu iş Kontak lens, evet. lensle halledebiliriz hatta operasyonda yapılabiliyor. Ufak bir laser operasyonu. <gülüyor> Neyse <gülüyor> bu konulara girmeyim. Doğa Derneği'nden bir açıklama vardı. 8 Temmuz geçen pazar günü bütün Avrupa ülkeleriyle aynı anda Türkiye'de 30'a yakın noktada yüzlerce insanın nehirlere ve onların beslediği gölleri ve denizlere atladığı haberi vardı eylem. Bu büyük atlama diye adlandırılıyor. Türkiye'de ilk defa Keiften Burdur'a Samsun'dan İzmir'e yaklaşık 30 noktada gerçekleştirilmiş. Bunun amacı bir yandan nehirlerin yaşaması için mücadele verirken bir yandan da nehirlerin ne kadar değerli ve vazgeçilmez olduğunu bizzat suyu kucaklayarak hatırlamak deniyor. Geçen sene Türkiye'de ilk defa gerçekleşmiş ve Türkiye'deki son büyük doğal nehir Dicle üzerinde kurulması planlanan su barajı yapılırsa yukarı Dicle Vadisi ve 10 bin yıllık Hasankeyf biraz eski değil mi 10 bin yıl tarihi yani kent geri dönüşü olmayacak bir şekilde yok olacak ve on binlerce insan yurtlarını terk etmek zorunda kalacak üstelik de çok ilginç bir bilgi vardı daha önce de söylemiştik ama tekrarlamakta sakınca yok Hasan Hasankeyf ve Dicle Vadisi UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Kültür Örgütü'nün dünya mirası kriterlerinin 10 kriterden 9'unu sağlayan tek yermiş dünya üzerindeki. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Ama böyle bir durum var. Mücadele devam ediyor doğrusu. Evet bu şekilde sona erdirebiliriz bugünkü çok şey. Karmaşık bir programdı. Jelly Roll Morton'dan New Orleans Joy adlı, New Orleans Joys adlı bir parça e, çalarak bitirmek istiyorum size. Ferdinand Morton aslında adı, ama herkes Jelly Roll diye biliyor onu. Amerikalı caz piyanisti, orkestra şefi, e, besteci ve Caz müziğinin Müziği'nde ilk önemli gerçek bestecisi kabul edilen kişi ve cazın cazı başlatan adam diye kartvizitine öyle bastırıyormuş kendisi biraz seviniyor seviyor duruma övünmeyi ama hakikaten de acayip bilgilere de sahip ve müzik yeteneği de olan bir hem piyanist hem de e, müzik adamı ondan New Orleans müziğine övgü metiye düzenlenen düzenleyen bir parçasını çalarak bitiriyoruz. Günüşün, Jelly Roll Morton ölüm yıl dönümü 1941'de bugündü. İşte ondan geliyor New Orleans Joys... Jelly Roll Stomp adlı albümden Jelly Roll Morton ve arkadaşlarından. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.